2022, numaralı konu, zahirde zararlı gibi de görülse verilen emre uyulması, evet, Hazreti Peygamber bir gün sahabilerine, kalkınız ve savaşınız, buyurdular, onlar da şöyle karşılık verdiler, ey Allah'ın Resulü, kalkar savaşırız biz İsrailoğullarından Musa, A, S, A, sen ve Rabbin gidin ve onlarla, hemen savaşın, biz burada, savaştan uzak kalıp, oturacağız, ma'at, 5.sur 24 dedikleri gibi demeyiz, aksine, sen ve Rabbin gidiniz, biz de sizinle birlikte savaşırız, deriz, Saad bin Übade kalkarak şunları söyledi, Nefsimi kudret elinde turan Allah'a yemin ederim ki hayvanlarımızla birlikte denize dalmamızı emretsen hiç tereddütsüz dalarız, diğer taraftan develerimizi Yemen'de bulunan Berkül Gımad Dağı'na kadar gitmek üzere arkanızdan sürmemizi emretsen bunu da yaparız, Saad bin Muaz da şunları söylemiştir, seni şereflendiren ve sana kur indiren Allah'a yemin ederim ki ben oraya hiç gitmediğim ve yollarını da bilmediğim halde de eğer Yemen'de bulunan Berkül Gımad Dağı'na gidecek olsan seninle birlikte geliriz, Musa, A, S, A, sen ve Rabbin gidin ve onlarla hemen savaşın, biz burada, savaştan uzak kalıp oturacağız, ma'ayt, 5 sur 24 diyenler gibi olmayız, aksine, sen ve Rabbin gidiniz, biz de sizinle birlikte savaşacağız, deriz, evinden herhangi bir niyetle çıktığın halde Allah Teala sana niyetlendiğin bu işten başka bir görev verebilir, böyle bir durumda Allah'ın sana verdiği görevi yerine ne getir ve istediğinle suğ ve istediğinle de savaş yap bütün bunları yaparken de bizi hep yanında bulacaksın mallarımızdan dilediğin kadarını al ve bize de dilediğini bırak bizim yanımızda bizden almış olduğun bize bıraktığından daha hayırlıdır biz bütün emirlerinde sana tabiiz saadın bu sözleri üzerine Rabbin seni evinden hak savaş için çıkardığında müminlerden bir grup bundan hoşlanmamıştı Enfal 8. sure 5 mealindeki ayeti kerime nazil oldu